Evlilik kader midir diye bir soru evet. vardı. Şimdi bir defa her şey kader. Kaderin dışında hiçbir şey yok. Ancak burada insan iradesi tamamen devre dışı. Allah bizim istemediğimiz şeyi bize zorla yaptırdığı bir şey yok. Evet. Yani siz e, evleneceğiniz e, kişiyi siz seçeceksiniz, beğeneceksiniz. Ben bunu istiyorum diyeceksiniz. Sizin isteğinizde Cenab-ı Hak nasip eder. Şimdi nasip etmeyebilir mi? Etmeyebilir. Yani Allah sizi çok seviyordu, O evliliği sizin için hayır olmayacaktır. Yani işte geçinemeyeceksinizdir. Ama siz bunu geleceğe yönelik olduğu için bilmi bilmiyorsunuz. Yani Allah sizin böyle bir e, sonu akim kalacak, e, sonu iyi gelmeyecek bir evliliği yapmanızı istemediği için e, bir şekilde engel olabilir. Ama e, prensip olarak e, biz bir şey istersek bu isteğimizi Cenab-ı Hak e, yaratır, vardır. Yaratmak Allah'a aittir. Yani insan iradesinin olduğu yerde insan iradesinin etkisi vardır. Yani kendi kaderiyle ilgili konularda kendi iradesi eder. Yoksa biz rüzgarının önünde bir kuru yaprak gibi değiliz yani. Yaratıcı sadece Allah'tır. Ama bizi zorla biriyle evlenmemizi sağlamaz. Yani bizim irademiz var burada. Onun için kaderi bu, bu şekilde anlamak lazım. Biz iki kısmı ayırıyoruz kaderi. Kader mübrem, kader muallak. Kader mübrem insan iradesinde olmayan işte dünyanın iklimlerin değişmesi, kar yağması, yağmur yağması, de, efendim fırtına olması, işte deprem olması vesaire. Bunlar bizim irademizde olan şeyler değil ama işte ben bugün onda yatacağım, 12'de yapacağım, yatacağım. Yarın işte filan şehre gideceğim, yarın bu iş yapacağım. Bunların hepsi bizim elimizde. Allah bize irade vermiş. Biz bu irademizi, Allah'ın verdiği iradeyi onun verdiği güçle, onun verdiği akılla kullanıyoruz. Bu Allah'ın e, iradesi dışında anlamına gelmez. Zaten o iradeyi veren bize Allah'tır. Şimdi göze görme yeteneğini kim verdi? Allah teali. Allah verdi. Peki Allah'ın verdiği Allah'ın verdiği biz gözümüzle görüyoruz. Burada Allah'ı devre dışı bırakabilir miyiz? Canım Allah ne iş var? Ben kendi gözümle görüyorum derseniz peki Allah gözü kim verdi? Allah verdi. Dolayısıyla hiçbir şey Allah'ın iradesinden dışarıda değil. Hayırlı Onun için düşünmemiş. iradeyi külli irade, cüz'i irade gibi Allah'ın iradesi, insanın e, kendi çapındaki iradesi var. Evlilik de böyledir.